Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın canım. Evet, Başbakan'ın da Büyüksel çıkarmasının tam olduğu saatlerde Büyüksel'e de Avrupa yani Birliği ile olan görüşmelerine vatana ve millete ihanet bayrağı altında yürüteceğini açıklamış zaten. Bir de gövde gösterisi yapmış Münih'i 1933 Münih'i hatırlatan, Nürnberg'i hatırlatan bir gövde gösterisiyle. Bu birikim dergisinde gerek Ömer Laçiner'in gerekse de yazılarının yazıların üzerinden bu cemaat AKP çatışmasını iktidar için bir devrin sonu mu? Bir devir daha kapanırken başlıklarıyla biraz okurlarla okurlarla paylaşılan bu yazıları biraz dinleyicilerle de kısmen paylaşmak iyi olur diye düşünmüştük memnuniyetle ee, <gülüyor> tabii ki önümüzdeki dönemde bu iktidar ortakları arasında iki iktidar ortakları derken şunu açıkça belirtmek lazım ya en azından hatırlatmak lazım gerçi herkes artık bunun farkında. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi e, iktidarı var fakat bu iktidarın e, başından itibaren e, bir e, ortağı var. E, muhafazakar Koalisyon e, ortağı e, parti olarak değil, bir siyasi hareket olarak açık biçimde örgütlenmiş bir yapı değil ama e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir e, Büyük ölçüde kadro desteği veren, uluslararası ilişki desteği veren e, bir e, cemaat yapılanması var. Bu, Gülen cemaat yapılanması. Bunun e, iktidar ortağı olarak adlandırılması abartılı değil. Çünkü e, biliyoruz yıllar boyunca e, hem Türkiye'de polis ve yargı içinde Milliyetin Bakanlığı'nda kısmen Kültür Bakanlığı'nda zaman zaman Sağlık Bakanlığı'nda ama esas itibariyle Polis Yargı ve Milli Eğitim Bakanlığı içinde gökte atamalar aracılığıyla Cemaate yakın kişilerin e, iktidarın da rızasıyla e, yönetim kademelerine getirilmesi ve bunu e, rakip güç, düşman güç olarak gördükleri e, işte laik, kemalist, ulusalcı esas kadroları tasfiye için e, bunu yapmış olmaları bir böyle bir ittifakın sonucuydu. Bunun en somut, en açık gördüğümüz sonuçları e, Kısmen hukuki olarak güçlü, kısmen hukuki olarak zayıf, hatta şaibeli. Zayıf olmanın ötesinde şaibeli belgelerle ve iddialarla yürütülen Ergenekon davasıydı. Daha da şaibeli hale gelen Balyoz davasıydı ve iyice şaibeli hale gelen Oda ve Hanefi Alcı, Nedim Şener, Ahmetçik davalarıydı hatırlayacaksınız. KCK davaları başka bir boyutuyla bu, bunu iktidar koalisyonunun e, ürünüydü. Evet. E, diğer taraftan uluslararası ilişkilerde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadro partisi olmadığı için kendi AKP'li kadro dediğimiz kadrolara sahip veya çok az sahip olduğu için e, böyle bir büyük Türkiye çapında bir iktidar partisinin e, bütünüyle kendi kadrolarına sahip olacak bir ee, uzun geçmişi olmadığı için AKP'nin sonunda e, Milli Görüş Hareketi'nden gelen ama esas itibariyle ANAP'tan, DYP'den, kısmen CHP'den devşirilmiş e, o kökenli insanlardan devşirilmiş e, kadrolara sahip bir parti e, oldu AKP. Ancak yeni yeni kadroları son bir Aynen. hale getirebiliyor. Aynen. Uluslararası ilişkilerde de benzer bir sorunla karşılaştı ve cemiyeti yakın e, daha iyi yetişmiş kadrolar e, uluslararası ilişkilerde e, Tuskon aracılığıyla örneğin veya cemaat okulları aracılığıyla dışları bakanlığın neredeyse önündeki e, rehber yol açıcı e, öncü kuvvet e, fonksiyonunu gördü mesela biliyoruz Afrika'da e, bu e, hızla e, Türkiye'nin Afrika'da e, hem. Alo. Hani duyabiliyor musun? Evet bir e, bağlantıda problem ortaya çıktı. Onunla ilgili e, şeyimiz var. E, ben duyuyorum sizi. Ha, duyabiliyor. Ha şimdi geldi tekrar bir e, ufak kesinti oldu Ahmet. Öyle mi? Ha, ben duyuyorum sizi. Peki ne, dış işlerindeki evet. e, şeyden bahsediyordum. Herhalde orada kaldı. Evet, orada kaldı. Uluslararası e, ilişkilerde etap etap şöyle bir Afrika'da özellikle bunu çok açık biçimde görüyorduk. Herkes söylediği bir şeydi. Önce Fethullah Gülen okulları açılır. Arkasından e, Tuskon gelir, Türk hava yolları oraya doğrudan e, uçuş başlatır ve arkasından da büyük elçilik açılır. Evet. Bu e, hemen hemen Afrika'da e, bu e, son dönemde açılmış büyük elçiliklerin biraz karikatür tabi. Hepsi her seferinde böyle olmuş olmayabilir ama yanlış olmayan bir benzetme, bir betimleme olduğunu söyleyebiliriz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Brüksel'de, Türkiye'nin dış ilişkilerinde, cemaatin ilişkileri çok önemli rol oynadı. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi ancak şimdi Brüksel'de, geçen sene kendi temsilcisi, AKP temsilciliğini açma girişiminde bulunuyor. CHP 4-5 sene önce başladı. Ama esas Avrupa Komisyonu'nda Türkiye masasındaki insanların birkaç yıldan beri, Konferanslar sırasında karşılaştığımızda söyledikleri bir şey vardı. Avrupa Birliği büyük elçilerinin de söyledikleri bir şey vardı. Biz burada Türkiye Büyük Elçiliğinden daha fazla, çok daha fazla Tuskon'un kuşatması altındayız. Sözünü söylerlerdi. Ve Tuskon esas o kişilerle Türkiye'nin imajı, işte hükümetin tanınması, tanıtılması fonksiyonunu elçilerden daha elçilik görevlerinden, elçilik kurumlarından çok daha yaygın, etkin biçimde yürütürdü. Bu eleştirmek için söylemiyorum bunu, sadece gözlem olarak söyleyeyim. Evet. Bu koalisyon dağıldı. Bu koalisyon son 2013 yılının sonunda bu koalisyon dağıldı ve Birikim Dergisi'nde bir devir kapanırken hem Ömer Leçinen hem benim birbirini tamamlayan yazılarımızda anlatmaya çalıştığımız şey artık 2013'ün sonrasında 2014'den itibaren yani içinde bulunduğumuz dönemde bu koalisyonun bu iktidardaki Kardeş kavgası diyelim Veya ortaklar kavgası Kardeşe gerek yok Ortakların bu ölüm aralığındaki Ölüm kalım mücadelesine dönüşmüş olan Mücadelenin sonucu ne olursa olsun Aşağı yukarı Üç tane Kalıcı sonuç Olacak Karşımızda Sonuç ne olursa olsun Erdoğan kazanır cemaat kazanır Erdoğan devrilir ama Üç tane kalıcı sonuç var Birincisi bu e, muhafazakarlığın e, Müslüman İslam'la tabii ki e, harmanlanmış muhafazakarlığın e, dönüşüm e, sürecini götürme e, kapasitesinin e, sonuna gelindiğini gösteriyor. Bu birinci sonuç. E, yani Türkiye'de, bundan neyi kastediyoruz? Birazcık bir cümleyle açayım mısın? Tabii. E, Özellikle e, AKP'nin son dönemde e, temsil ettiği ama ondan önce Refah Partisi ile e, dile getirilmeye çalışılan Türkiye'deki bir e, toplumun e, çeperlerinden veya toplumun içinden altından gelme dönüşüm sürecinin ve modernleştirici, değiştirici dönüşüm sürecinin kapasitesinin sonuna geldi. Başka bir yere gidebilir ama bu artık bir e, e, bir modernleşmenin veya toplumun demokratikleşmesinin toplumla devletin bir çatışma ortamı içinde bulunmamasının ortamı devam ettiği bir süreç olmaktan çıkıp artık tamamen kendini iktidarda koruma amaçlı müdahalelerin yapıldığı bir sürece dönüşecek demektir. Yani bir dönüşüm süreci değil tamamen kendini koruma ve bir dondurma bir katılaşma sürecine dönemine girileceğinin işaretidir. Eğer iktidarda kalmaya devam ederse, bu evet. aynı zamanda kısa vadede Türkiye'nin son 12 yıldan beri, 14 yıldan beri hatta çünkü sadece bunu 2012'de, 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesiyle başlatmamız yanlış olur. 2000'den itibaren, yani ondan önceki iktidar koalisyonunda başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra hızlanan dün, demokratikleşme Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifi sayesinde biraz evvel kaldıraçtan bahsettiniz evet. Cengiz Akdar'la o kaldıraç fonksiyonunun da dahil olduğu bir demokratikleşme sürecinin kazanımlarının hızla kaybedildiği bir döneme Giriyoruz. Bu daha fazla kaybedilecek anlamına gelmeyebilir ama şu anda artık yeni kazanımlardan ziyade var olan kazanımları kaybetme noktasına gelmiş durumdayız. SSYK bunun bir örneği hükümetin e, yargı ve polis üzerinde bu kadar fütursuzca açık bir suç veya görev ihmali ifadesi olmadan yani 3000'e yakın ee, polis e, memuru'nun e, yönetici veya sıradan polise kadar ama esas itibariyle yönetici konumdaki polis memuru'nun üst üste görevden alınması biraz evvel hatırlattınız yeni göreve getirilen getirilenlerin de evet. görevden alınması evet. yani devam ediyor bu süreç yani evet yani 15 gün içinde o insanlar nasıl bir hata yapmış olabilirler ki atamalarını <gülüyor> iptal ediyorsunuz evet bunun bir gerekçesi olması lazım bu devletinde gülen Cemaati sempatizanıdır damgasıyla insanları e, görevden alıp başka pasif görevlere e, atamanın bir e, hukuk devletinde yeri yok. Gülen cemaatine ait sempatizan olmak bir suç teşkil etmez. Gülen cemaatinin tehlikeli bir e, hukuk devleti açısından tehlikeli bir cemaat girişimi olduğunu e, yıllardan beri söylemiş birisi olarak söylüyor müstelik bunu. Bunun hukuk devletinde e, bunun somut e, görev eksiği veya suç göstergeleri olması gerekir. Yetersizlik göstergeleri, liyakat yetersizliği göstergeleri olması gerekir. Yoksa öbür türlü insanları, devlet memurlarını özel şirkette bile yapamazsınız bunu. Hani diyor başbakan şikayet ediyor, devlet memurun kanunu var, ben istediğim e, ziyakatsiz adamı işten atamam e, diyor ama özel şirkette bile bunu yapmak zordur. Yapılmaması gerekir. Çiftlik değildir, yanaşma değildir yanınızda çalışan insanlar. Sizin murabınız, murabanız değildirler. Bu zihniyet devletin içinde de böyle daha fazla olduğu zaman hukuk devleti sona ermiş demektir. Yani bu çeşitli nedenlerle. Ben senin tipini beğenmedim, i̇şte senin aidiyetini beğenmedim, kafanın içindekini beğenmedim, giyimini, kuşamını beğenmedim. Her türlü evet. beğenmeme nedeniyle iktidar e, devlet e, görevlilerini e, kendisinin e, yanaşması gibi görüp e, istediği yere, istediği şekilde e, görevlendiremez. Bunun kuralları olması lazım. Bunlar artık tamamen ihlal edilmiş. Tabii <gülüyor> Çökmüş durumda. Evet, bu. anam. Yani, kurumları, birinci. evet, birincisi. İkincisi, e, Erdoğan'ın bugüne kadarki Tayyip Erdoğan ve AKP dönemi bitti. Bundan sonra Tayyip Erdoğan bu mücadeleden e, kazançlı çıkabilir. Cemaati tasfiye edebilir. Cemaatin saldırılarını, cemaatin... E, kendisinin darbe girişimi komplo olarak tanımladığı girişimlerini etkisiz kırabilir. Ve seçimlerden de çok büyük e, tahribat almadan da çıkabilir yerel seçimlerden. Ama artık hem Tayyip Erdoğan hem Adalet ve Kalkınma Partisi e, kuyruğunda yolsuzluk tenekesi bağlanmış bir parti ve kişidirler. Ayaklarına bu yolsuzluk tenekesi bağlanmış kişilerdir bunlar. Kuyruk tabirini yanlış kullandım çünkü... Gerek. Bu, genellikle çocukların e, sokakta e, sokak hayvanlarına yaptıkları eziyettir maalesef bu biliyorsunuz teneke bağlama eziyeti bu ayaklarına dolanmış sırtlarına vurulmuş bir damgadır. Ayaklarına dolanmış bir e, e, ve kurtulmaları artık mümkün olmayan silmeleri mümkün olmayan bir damgayla damgalandılar AK, AK Parti dediğimizde artık biz aktan başka bir şey ...anlayacağız. Aklama Partisi olarak... ...anlayacağız. AK Parti. Evet. Aklama Partisi... ...olarak damgalanacak bundan sonra... ...Adalet ve Kalkınma Partisi. Tayyip Erdoğan doğru... ...veya yanlış. Kendisi ve... ...çevresine yönelik. Çevresi diyelim... ...şu anda kendisine dönek bir şey çıkmadı... ...ortaya. Ama yakınlarına yakınına kadar da... ...gitti oğluna evet, kadar. Evet. Çevresi... ...yakın çevresine yönelik... ...yolsuzluk iddialarını... ...örtmek, bastırmak ve susturmak... ...için... Çabalayan, kendini savunan, iktidarını savunan, istikbalini savunan bir kişi konumunda artık. Bir tür Türkiye'nin Berlusconi'si olmak, o, olmuş durumda. Ee, uluslararası itibarı bütünüyle yitirmiş durumda. Yani bir müddet sonra Tayyip Erdoğan uluslararası ilişkilerde aynı fotoğraf karesinde görülmemesi gereken kişi konumuna düşebilir. Evet, bu, The Economist dergisinde de zaten çok ağır bu yönde yazılarda çıktığını biliyoruz. Mesela. Evet, Mesela yani. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan için ya, iktidarda kalabilirler. İktidarda kalamazlar, devrildiler, bitti. Tayyip Erdoğan'ın sonu geldi demiyorum. Ama bugüne kadarki Tayip Tayyip Erdoğan'ın veya gezi olayları yani 2013 gezi olayları bunun ilk işaretiydi belki biraz daha önce girebiliriz ama bu kadar açık biçimde uluslararası planda işareti gezi olaylarıyla başladı. ve Adalet ve Kalkınma Partisi de dediğim gibi artık bir aklama partisi yolsuzluk aklama partisi damgasıyla damgalanacak. Bu ikincisi İktidarda kalabilirler. İktidarda kaldıkları süre uzayabilir. 2 sene, üç sene bilemiyorum. O seçmenin yolsuzlukları kabul etme kapasitesine yolsuzluk kabul etme eşiğinin seviyesine bağlı olarak seçimlerde hem yerel seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de genel seçimlerde ortaya çıkacaktır. Evet yani buna bu, kalkma, bu, evet. ufak bir parantez ekleyeyim. Yani demin The bahsettim, Dergi Şey olarak bahsediyor son sayısında. İçerideki güç savaşı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik umutlarını da çökertiyor demiş ve Türkiye'nin son bir yıl içinde protestolara yani gezi başta olmak üzere yolsuzluk skandallerine, polis ve yargının tasfiyesine, dış komplo paranoyasına, ekonomik durgunluğa ve toplum daha fazla, toplumun daha fazla İslamlaşmasına tanıklık ediyor. Başka bir devirde olunsaydı tanklar şimdi Ankara ve İstanbul sokaklarında olurdu diye de bir ifade kullanmış. Başka bir devirde olmayalım tam son cümleyi de evet. şöyle belir belir vurgulamak gerekir. Evet. Başka bir devirde değiliz ve olmamamız Olmamız lazım. Aynen, bu hayırlı yani. bir şeydir. Evet. Başka bir devirde değiliz. Devir kapandı. Yani AKP ve Erdoğan'ın bugüne 10 yıllık devri kapandı. Bundan sonra başka bir AKP ve Erdoğan var derken bu başkanın eski bir Türkiye dönüşün anlamına gelmediğini de belirtelim. Yani o devir bende. daha önce kapandı. Evet. O devir daha önce kapandı bu devir de kapanıyor ve dünyada da normaldir iktidarların insanların devirleri bir dönemle sınırlıdırlar uzun veya kısa o devir kapandı ve bu devrin kapanmasının kaderini belirleyecek olanlar da seçmenler önümüzde 3 tane seçim var bir veya bir, bir, bir buçuk yıl içinde önümüzde üç tane seçim var ve seçmenler bunun e, e, nereye yöneleceğini seçmenler belirleyecekler. Bu bizim için büyük bir şanstır. Türkiye'nin e, geleceği açısından geleceğini seçmenlerin büyük ölçüde karar verecek olmaları büyük bir şanstır ama seçmenlere de büyük bir sorumluluk e, yüklediğini kabul etmemiz lazım. Evet. E, doğru karar verir, yanlış karar verir bilemeyiz e, ama Aynı zamanda Türkiye'nin yeniden o darbeler yok sokaklarda tankların dolaşması, iktidarın darbe yöntemiyle devrilmesi, askeri darbe yöntemiyle devrilmesi döneminin de kapanmış olması koşuluyla elbette. elbette. Üçüncü sonuç Gülen Cemaati ile de ilgili. Yani Gülen Cemaati için de bir devir kapandı. Gülen cemaati Erdoğan'la ve AKP'yle olan mücadelesini kazanabilir veya kaybedebilir. Her iki durumda da bir devir kapandı artık Gülen cemaati için. Bundan sonra Gülen cemaati hiçbir zaman eskisi gibi olamayacak. Ne demektir bu? Gülen cemaati bugüne kadar iki cephesi olan, iki yüzü olan bir maskesi, maskeydi. Maske derken 200 olduğu için söylüyorum bir tarafı kendisinin sürekli belirttiği gibi bir hizmet hareketi bir e, e, okullar aracılığıyla e, yardım kurumları aracılığıyla aynı zamanda kendisi cemaat için dayanışma aracılığıyla elit ama e, bir hizmet hareketi olarak kendini tanımlıyordu ve böyle tanımlanmasını ve sadece böyle tanımlanmasını talep ediyordu Gülen hareketi değil Gülen cemaati değil Gülen hareketi hatta ondan sonra isimlerini değiştirdiyse hizmet hareketi olarak tescillenmeye çalıştıklar isimlerini nasıl Erdoğan partinin ismini AK Parti diye tescillenmesini için uğraşıyorsa sürekli Gülen cemaati de en sonunda hizmet hareketinde karar kılmıştı. Ama diğer taraftan bu hareketin e, devlet içinde e, yerleşme devletin Özellikle güvenlik bürokrasisinde Özellikle güvenlik bürokrasisinde Ve yargıda yerli, Uzun yıllardan beri yerleşme Ve burada Güç noktalarını elde tutma e, Hareketi olduğunda Çoğumuz bir kısmımız Yıllardan beri söylüyorduk Ve yani bunun hukuk devleti artısından bağdaşmaz bir e, Durum olduğunu söyledik Artık bu iyice ortaya çıktı Yani bugünden itibaren Gülen hareketinin biz hizmet hareketiyiz Demesi Eee Sadece işte buna inanmak isteyenlerin inanabilecekleri bir bir söz olur. Bundan sonra Gülen Hareketi siyasal olarak güç olan, kazansa da kaybetse de siyasal olarak güç olan, iktidarla güç çatışmasına girme kapasitesi olan bir örgüt, bir ilişki ağı damgasını, taşıyacaktır. Bunun tabi sonuçları olacaktır. Bunun sonuçları sadece e, Dışişleri Bakanlığı'nın Tuzkon'la ilişkileri kesmesi ve Başbakan'ın Büyükelçileri daha düne kadar Büyükelçilere cemaat okullarının ve cemaat girişimlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatma görevli ol, verilmiş Büyükelçilere bunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya teşebbüs eden darbe girişimleri olduğunu anlatması dünyaya görevi verildi biliyorsunuz şimdi. Evet. Ee, e, bunu ne kadar büyük elçiler yaparlar yapmazlar bilmiyorum ama artık onlar yapsa da yapmasa da uluslararası ilişkilerde üçüncü kişiler dışarıda yani yabancılar, kurumlar, kişiler e, cemaat kuruluşlarıyla ilişkilerini çok daha temkinli davranacaklardır. Ben örneğin Senegal'de bir bakanın oğlu yakın tarihe kadar cemaatin okuluna çocuğunu gözü kapalı yollarken bugün belki yollamaya devam edecek fakat kafasının bir yerinde ya bu cemaat şimdi ne oluyor bunun arkasında ne var diyecektir. Benzer bir şey dershanelere çocuklarını yollayan orta sınıf aileler için ya cemaat ama bu, bu, bu okul iyi ama bunun arkasında cemaat var benim oğlanın başına iş gelir mi? sorusunu soracaktır. E, i̇ş insanları açısından aynı şeyleri söylemek mümkün. Bu cemaatin e, bundan sonraki ilişkilerinde eski rahatlığını kazansa da kaybetsene eski rahatlığını e, kazanamaması iş ilişkilerinde sosyal ilişkilerde ve siyasal ilişkilerinde e, bir e, Türkiye'nin opüs deisi. Opüs deyi biliyorsunuz. Ben yok yükenli siz Dini ama aynı zamanda dini, cemaat o da ama aynı zamanda siyasi güce odaklanmış dini cemaat İspanyol kökenli Katolik aynı zamanda koyu muhafazakarlığıyla da meşhur bir Türkiye'nin bir tür opüs değisi olarak damgalanacaktır. Bu da tabi cemaat açısından üçüncü sonuç cemaat açısından da bir devrin kapandığı, yeni bir devrin başladığı anlamına geliyor. Bu bakımdan 2014 başlangıcı bu üç yeni bir devir derken bunu kastediyoruz yazılarımızda Ömer'le Çinert'e bende. Bu yeni devir artık hem 11 yıllık AKP iktidarının, AKP imajının, Erdoğan imajının ve diğer taraftan Gülen cemaati ortaklığının ve Gülen Cemaatinin güç biriktirme kapasitesinin sona erdiği ikisi açısından da yeni bir dönemin başladığı algılarının, imajlarının, varoluş biçimlerinin eskisi gibi olmayacağı daha iyi olacak mı sorusunu sorarsanız AKP açısından bunun iyi olacağı kanaatinde değilim. Gülen Cemaati açısından da bunun e, kendileri açısından bir güçlenme unsuru olduğu kanaatinde değilim. E, Türkiye'nin demokrasi açısından bu iki gücün birbirini e, yıpratması ve ikisinin de zayıflaması Türkiye demokrasisini kazandırır mı? Belki o boşlukta, o yenilikte yeni bir e, hareket, yeni bir oluşum, e, yeni bir e, perspektif ortaya çıkarsa belki ama şu anda... O çatışma bizi aynı zamanda Türkiye demokrasinin kazanımlarını da kaybettiren, herkesi yıpratan bir bir girdat fonksiyonu görüyor. Evet, can alıcı soru bu kavşak noktasında olduğumuz açıkça görülüyor ve ilginç. Yani yeni arayışlar da var. Bu sabah konuştuk, gerçi şimdi artık vaktimiz kalmadı ama Ergenekon'dan bile medet umacak durumları ...geldiği görülüyor mesela. Evet, i̇şte evet küçük... ama unutmayalım. Türkiye'deki... ...Milli Görüş Hareketi... E, ...Ömer Laçiner'in yazısında belirttiği gibi... ...Milli Görüş Hareketi... ...Refah Partisi davranışı... ...1996'da iktidardayken... ...sıkıştığında... ...Susurluk davası karşısında... ...nasıl devlete yaltaklanarak... ...ayakta durma stratejisi... ...yürütmüştü. Hatırlayacaksınız evet, onu. Evet evet. Fasafiso falan diyelim. Gulu gulu dansları, e, gulu gulu dansları falan diyerek... E, bu bu gelinen noktada iktidar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yanına çekerek güven cemaatini tasfiye etme, o boşluğu öbür taraftaki destekle doldurma stratejisini rahatlıkla yapabilir. Daha rahat yapabilir eski senadan. Çünkü artık Türk Kuvvetleri'nin de AKP'ye biat eden, AKP ile uyumlu, Müslümanlarla uyumlu bir e, kurum olduğu nu iddia etmeye başlarlarsa biliyorsunuz Müslümanlar açısından e, silahlı ordu hiç de öyle anti militarist bir yaklaşımları yoktur Türkiye'deki Sünni Müslümanların e, ordu peygamber ocağıdır. Evet. Ee, Entesan bir e, dönemde Uludere'deki, olduğumuz. Uludere'deki durumda biliyoruz neler olduğunu. Evet. Orada da utanç verici şeyler olurken ses çıkmadı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Uludere'de. 34 kişinin öldüğü, öldürüldüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, savaş uçakları tarafından bombalanan yurttaşlarımızın olduğu yerde e, bunu protesto eden ve oradaki tel örgü sınıra tel örgü çekilmesini protesto eden köylüler, hatta bir kısmı o bombalamalardan hayatta kalabilmiş, geriye kalabilmiş insanların evleri basıldı iki gün önce. Evet, iki, daha iki gün önce, de. evet. Ve, Adalet ve Kalkma Partisi'nden bir ses duymadık bu, bu, bu, bu konuyla ilgili. Gözaltına alındı insanlar. Evleri dağıtıldı. Ee, oradaki ölen insanların fotoğraflarının üzerinde e, çiğnendiği söyleniyor. Söyleniyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama öyle bir fütursuz, e, öyle bir insanlık dışı, insan, insanların acılarının ve insanların o, o durumlarının hiç dikkate almayan kahredici devletlerler ya, kahredici devlet davranışı gösterebilen bir e, iktidar var şu anda karşımızda. Evet. Daha önce de de vardı ama bu kahredici devlet iktidarıdır ve burada bir e, ürkütücü bir e, yeni e, işbirliğinin de sinyalleri gözüküyor. Gözüküyor. Evet. Ahmet çok teşekkür evet. ederiz gayet anlatıcı oldu. İyi günler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.